Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve âlâihi ve sahbihi ecmaîn. kerîbüt hadis-i şeriflerinden sırada kalan dersimizden takip edeceğiz. İnşallahü rahman kainat efendisinin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Nazara Allahu Imran semia min hadis şerifinin müjdesine olacağız inşallah. Bir kul ki ''Benden bir hadis duydu, onu kavradı, ezberledi, sonra onu muhafaza etti ve insanlara ulaştırdıysa Allah o kişinin yüzünü aydın etsin.'' Yani mahşerde <gülüyor> ''Bir takım yüzler parlak olacak, aydın olacak.'' İla rabbi anâ azzurah.'' Rabbis'in cemaline bakacak. Böyle büyük müjde var A.K. Yani aydın olursa Mevla'nın cemalini görecek demek. Onun için bu hadis-i şerife göre benden bir hadis duyup da kavrayıp, ezberleyip, belliip sonra onu ümmetime kim ulaştırdıysa Allah yüzünü aydın etsin. Sizler de burada dinlemek suretiyle bu hadis-i şerifin müjdesine nail oluyorsunuz. Ve inşallah duyduklarınızla amel edebilirsiniz ve duyduklarınızdan aklınızda kalan kadarıyla insanlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Böyle buyurdu diye anlatmak nasip olsun. Sizlere de nasip olsun. Çevrenizdekilere de hidayet nasip olsun. Sizden dinleyenlere de dinleyenlere de Allah Teala hidayetler ihsan eylesin. Amin. Şimdi Hadis-i Şerif'te Rabi' ibn Abbas'in 13. Hadis-i Şerif'te kalmışız. İbn Abbas radıyallahu teala anhuma'dan rivayet ediliyor enne Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem kainatın efendisi kale buyurdular bu hadis-i şerif e, tasavvuf ehlinin delillerindendir özellikle çileye giriyorlar çile 40 demek Erba'in yapıyorlar. 40 gün sırf ibadetle meşgul oluyorlar. Çilehane denir mesela. Çilehane. Yani işte 40 gün ibadet için durdukları küçük oda. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin Ankara'da kabri şerifin altında var. Oradan dehlizden giriliyor. Ee, orada çilehanesi var. Yani işte burada Çamlıca'da da var. Azim Hamidüde Hazretleri'nin Tabi şimdi büyütmüşler, mescid olunca falan büyütüyorlar. Onların dönemindeki tabi küçücük bir oda. Ee, Şeyh Vefa Hazretleri'nin var burada. Sonra e, Ekseriyet'le İsmail Hakkı Bursa Hazretleri'nin var. Bursa'da İsmail Hakkı tekkesinde. Küçük odacıklar yani. Ee, Ahmet Yesevi Hazretleri'nin ki tabi yerin dibinde. Epey sene dur belki bazı rivayetler 60 sene durdu orada. 60 yaşından sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşından sonra yani dünya görmedi diye ben de görmeyeyim dünyayı diye hep orada kaldı. Sib ibadet ediyorlardı. E tabii burada çile tabiri yani 40 gün kalınma meselesi erbaine girerler bazı tarikatlerde, hak tarikatlerde bu arada hayvani gıdadan kaçınıyorlar. İşte etli, sütlü vs. mamullerden tereyağıdır, peynirdir. Hayvani gıda yemiyorlar. Hayvani hisleri uyarır diye. şeveti tahrik eder vesaire diye. Hayvani gıdadan uzak duruyorlar. Ve efendim çok az yiyorlar. Gündüzleri hep sıralı oruç tutuyorlar. Gece çok az işte zarvet miktarı uyuyorlar. Sade ibadetle meşgul oluyorlar. Tabii kimseyle karışmıyorlar, görüşmüyorlar. Dünya kelamında konuşmuyorlar. 40 gün böyle bir huzur üzere Mevla Teala'nın esmasından yani ismi şeriflerinden bir ismi şerif veya işte neyse tarikat dersinde ona talim edilen zikir üzere o vakitlerini geçiriyorlar. E, bunun e, delili var mıdır? diye ya, tasavvufta Tarikat elin yaptığı işlerin hepsinin delili vardır. Mesele bulabilmektir. İlmin olması lazım. 40'ın e, en büyük delili zaten Kur'an-ı Kerim'de Tevhidullah ve vaadna Musa 30 Musa ile 30 geceyi sözleştik. Sırf ibadet edecek, gündüz oruç, gece ibadet edecekti. Sonra işte misvak kullanma meselesinden ağzındaki koku gitti Hani, Çok anlatırdım size. Ve etmem ne abi ''Onla tamamladık'' diyor. Yani yeniden ağızdaki oruç kokusu gelsin geri diye Mevla miskten fazla seviyor ağızdaki oruç kokusu. Hoş olmuyor ama Allah'ın dinde ''Yatıya bu -um mirriyuhil misk'' misk kokusundan daha hoş olduğu için. İşte orada 30 gece diyor. ''Onla da tamamladık'' diyor. Yani ne oldu? ''Fetemme mikat rabbi'' Rabbisiyle antlaşması yani ''Sen bu vakti ibadetle geçireceksin, bitiminde de ben sana Tevrat'ı vereceğim.'' Bu bir anlaşmaydı ne zaman tamamlanıyor? Erbağin eleyleten, 40 gecede, yani 40 gece ibadetle bunu kazandı diyor. Burada zaten 40 geçiyor ayette. Evliya Allah bunda delil almışlar Şimdi bu hadis şerfede ne buyuruyor? Men ahlasa lilla. Men her kim ahlasa, khalis kılarsa, nefseu, zatını yani nefsini demek, kendi zatını demek. Kim için lillahi taala Allahu teala hazretleri için halis kılarsa halis kılarsa ne demek kendini Allah'a ayırdı demek. Vakitlerini ayırdı, saatlerini ayırdı, nefeslerini ayırdı, düşüncelerini ayırdı, aklından geçenleri ayırdı, ayırdı. hep Allah'a ait. Hepsi Allah'a ait. Ya benim hanımım var, çocuğum var. Olsun canım. Bu 40 işi İbadetlerde ihlas. Namazı sırf Allah için kılıyor, orucu sırf Allah için tutuyor, işte ben zikrediyor sırf Allah için, görsünler yok, desinler yok, beğensinler yok, vaz ediyor sırf Allah için, vaaz dinliyor sırf Allah için, Celle Celaluhu. Yani derdi sadece Allah Teala benden razı olsun. Başka? Hiçbir derdi yok. Her kim kendi zatını Allah'a halis kılar da Rabbine ayırırsa bu ince bir meseledir. Yani herkesin yapacağı bir şey değil. Salih amel işleyecek, haramlardan sakınacak, Kur'an-ı Kerim'in emirlerine riayet edecek, yasaklarına riayet edecek, e, helal yemek şart. Helal yemediğimi zaten nasıl ihlas olsun? İflas olur. Şüphelilerden de Sakınacak şüpheli bir şey varsa. Yani normalde şüpheliye ne diyemeyiz? Haram diyemeyiz. <gülüyor> El helal beyin ve haram beyinün hadisinde helal bellidir, haram bellidir. Çünkü ayet hadiste geçerse helal haram denebilir. Ayet hadiste nas yoksa delil helal haram denemez. Ama bazı şeylerde acaba et dedinse o acaba sınıfı şüpheliye girer. Yani katkı maddesi var mı? Bu katkı maddesinde bir şey, karışık iş var mı? Evet. Ya yani şimdi e, birçok maddelerde diyorlar ki hınzırdan üretilen şeyler karıştırılıyor. Mamuller, jilatinler, bilmem neler. İçinde, dışında, kabında, kılıfında böyle bir şeyler yenen maddelerde oluyor. Ondan sonra giyinen, giyinilen maddelerde olabilir efendim şüpheli bunlardan sakınacak sırf Allah için ibadet yapacak tabi bu her zaman iyi bir şey de erbaîne evmen. eğer bunu kırk gün becerebilirse işte onu dışarıdayken beceremeyiz diye gözümüz bir yere düş takılır, kulağımıza bir şey vurur e, kafamızı bulaştırır yani aklımızı bulandırır bu ne? neydi ne değildi şu ne demiş bu ne yemiş ya şimdi zaten e, bir internete bakan adam bir şey arıyorum diye bakarken 40 tane şey önüne atlıyor bir daha onu kaçıtma uğraşıyor o bir daha geliyor kiminin başı açık kiminin bacağı açık acayip acayip reklamlar şunlar bunlar sen ayet hadis dinlemeye uğraşıyorsun ama yani bu arada Gözün takılabilir. E televizyona bakan adam reklamlarda yani çok ifsat var. İslami kanalım geçindiğini bir cinlilik adına reklam veriyor. Yahu, İslami geçiniyorsun sen. Ahlaklı geçiniyorsun, namuslu geçiniyorsun. Geçiniyorsun yani, hakikaten geçiniyorsun. Ya, bu ne rezalet. Onun için bu kırk günü yani çilehane girme meselesi bir odaya Kapanma meselesi, sırf zikirle geçirme meselesinde ne var? Bozulmaması için bu kırk meselesi. Tabii ki hayat yaşıyoruz. Eee şey yapamayız. Kırk sene biz Ahmet Yesevi Hazretleri değiliz yani. Ama bir kırk gün becerebilse diyor, sırf yaptıklarını Allah için yapıyor, o arada hiç haram da yapmıyor, günah da yapmıyor. Ve haram da yemiyor, şüpheli de yemiyor. Sırf Mevla'ya ibadetle geçiyor. Hani Ramazan'da on gün itikaf var ya Cami şeriflerde falan Bilmiyorum siftanız var mı? O itikafın kırka çıktığını düşün On değil de Kırka çıktığını düşün Ama tabi camide de rahat duracaksın yani Camide duruyorsun diye Adam Kabe'de bile rahat durmuyor Kabe'de itikafa girmiş Hemen Türk arıyor Niye Türk arıyorsun sen? Hepçi şey konuşamıyorum. Ya e, konuşmayacaksın zaten. Niye girdin ha buraya ittiyafa? Konuşmamak için. Aa neredensin? Kırşehir'den. Aa ben Nevşehir'den. Sizin ayran nasıl? Bizim çorba nasıl? Siz mi? Hadi ayran çorba hadi idare eder. Bir de derse ki bizim turşu öyle. Şirketin müdürü böyle sapıttı. Efendim bizim yan odadaki karı kocasına saldırdı. Öbürü bilmem bıçağı aldı dolaştı peşine onu kesti. Hadi bakalım dedikodu, gıybet, uydurma, hurafe, iftira. Kâbe'de konuşuyor bir saat. Dur, dur, dur, dur, dur, dur. Niye yaptı? itikafa girmiş? Çıktay. Hiç olmazsa dışarıda gıybet daha hafif olur Kâbe'de yapmaktan. Onun için 40 çok önemli. Ya bizim abdestimiz on tutmuyor ki 40 tutsun. Nerede? Ama evliya Allah bunu becermişler mi? Ne kırkı ya? Kırk seneyi de becermişler. Ne olur biz kırk gün becerebilsek? Bir kırk yapsak şöyle ya, ben nereye gideyim, ne edeyim ya ben? He? Bırakmazlar ki ben de artık. başım bırakmazlar. Kabe'de de rahat yok. Gelir biri dur dur dur dur. dur. Ne edeceğiz? Bir yere gireceğiz artık. Siz de merak etmeyin benim ne oldu ne olmadı. 40 gün ihlas ile ibadet yaparsa vâred. Yani ah, ihlasın dersimiz nereden gidiyor terbihatislerin de Birinci babtayız hala. İlk babı neyle açtı? İhlas. Yaptığını Allah için yapacaksın. İbadet çokluğuna itibar yok. Kulundan hali hoşlanmayınca. Yaradan razı değilse sabah kadar çatlat mihrapları, çatlat. kabe eskit. Ne fark eder? Secdeye secadeni eskit. Secdeden secadenin e, alın yeri eskidi. Maşallah. Ne kılmış be adam? 50 senedir anını seccadede. Fakat niyet ne? Niyet. Niyet ne? Kocası kadına desin ki ne kadar ibadet ediyor bizim hanım ya. Yani seni kocam beğense ne olur? Beğenmesin olur. Karın beğense ne olur? Beğenmesin olur. Komşu beğense ne olur? Beğenmesin olur. Bunda ihlas olur mu ya? Bize ne milletten ya? Görmüşler, görmemişler İşimize bakalım ya Biz ibadet için halk olunduk, kulluk için ya Sırf Allah için becerse Zahret zuhur eder Yani belirir يَنَابِعُ hikmeti, Hikmet fınarları Hikmet ne demek? İnce ilimler derdi Efendi Hazretlerimiz وَلَقَدَا تَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ Biz Lukman'a hikmet verdik Kur'an-ı Kerim'de Lokman Suresinde Yani Kimsenin bilemeyeceği Kimsenin konuşamayacağı Kimsenin aklından geçiremeyeceği, ihtiyatat kitabının sahibine ne deniyor? Hakim. Hakimi Tirmizi Hazretleri. Niye hakim deniyor? Hikmet sahibi. O kitabın ilk bölümünde onun sözlerini yazdık. Sözlerinden örnekler yazdık size. Hele ki Nevadirul Usul kitabında, o Arapçadır o. Ondaki hikmetli dilimlerini görseniz, hiçbir kitap onu yazmamış. Bu kadar binlerce de kitap geçti elimizden. Hiçbir kitap onu yazmamış. Niye bu zat yazabilmiş bunu? Hikmet sahibi. Yani kimseye nasip olmayan ilimler. Ali Rıza Bezzas efendi kattesi sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, Efendi babamızın şeyhi. Ali Adar Efendi babamıza icazet yazmış. Şeyhlik icazeti, halifelik icazeti. O icazette ne yazıyor? Bizim dergilerin bir eski sayısında basmıştık onun resmini. O icazette diyor ki, bu diyor Ali Adar Efendi oğlumun diyor yani, halifemin diyor, elinden tutan, buna intisap eden, işte bunun sohbetine giden diyor, Hiçbir kitaptan okuyamayacağı, Hiçbir alimden işitemeyeceği ilimler duyacaktır. Bu ne demek oldu şimdi? Çünkü çile çıkarmış, Bandırmada, tekkede kırka girmiş. Ali Adel Efendi Baba. 40 gün kalmışlar. Yemeğini azalta azalta, böyle bir koyun, kavun gibi de pişiyor şey ne? Koyuyorlar onu. Onun içi kuruyor, onu gramla tartıyorlar. O kurudukça hafifliyor. O hafifledikçe de adamın yemeğini hafifletiyorlar. Çünkü neden? Birden yemeği kesseler hepten ölür ya. Onun için ne yapıyorlar mesela? Şu kadar gram, günlük iftar mesela. Şu kadar gram, o kavun gibi neyse işte bir meyve, onun içi boşalıyor. Çünkü durunca boşalıyor. O boşaldıkça, artık özel bir şeydir belki o meyvedir. Onun içi boşaldıkça gramı azalıyor. Gramı azaldıkça bunun da yemeğini azaltıyorlar. Artık kırka doğru yani 40 günün bitimine doğru yani bir zeytin iki zeytin'e falan düşüyor. Alâeddin Vâsıdî Hazretleri derdi ki Kâttesü Allah Subhânahu ve Koca koca âlimlerle velilerle mürütlerle Alîrzahebî Hazretleri soktu bize her bayne. Alâeddin Vâsıdî Hazretleri 140 okka, 140 okka vücudu öyle çok iri uzun. Yemek azalıyor, azalıyor, azalıyor. Benim arkadaşlarım derdi yani Erbain'e girenler. Tekke de bu kadar ver veriliyor. O belli. Sen bu kadar yiyeceksin ki bu şeyi sağlayasın mesela. Feyzi alasın. E arkadaşlarım diyor, dayanamadılar diyor. Yani geceliğin gizli gizli çıkıyormuşlar. E ne yaradı bu şimdi? Komşulara gidiyordular diyor, ekmek istiyordular gece diyor. Komşular da acıyordular onlara, veriyordular. E adam dayanamıyor, yıkılacak ya. Ben diyor sabrettim. Halbuki en fazla bana mı ihtiyacım var? 140 okkayım diyor. Ama diyor sabrettim diyor. Azala, azala, azala. Biz zeytine düştük diyor yani. Biz zeytin. Hurma da değil, hurma da yine bayağı kalori fazla. Bu şekilde diyor, kırkımızı çıkarttık. E şimdi ne buyurdu? Halil Efendi Hazretleri. Bu alaydar efendim, halifemden ders alan, sohbetine giden kimse de duyamayacağı, okuyamayacağı ilimler öğrenecek. Taahhüt ediyorum, söz veriyorum diyor. Efendi Baba Hazretleri, Muhammed Efendi Hazretleri aynı icazeti verdi. Şimdi burada alim dolu, hoca dolu memleket piyasa. Yazar, çizer, fakih, müfessir, muaddis memleket dolu. Niye Muhammed Efendi Hazretleri'nin sohbetinde konuştuğu laflar gibi bir laflar yok? Onlardan sudûr etmiyor. E çünkü 40 değil, dört gün bile adamda ihlas yok. Adam dört gün bile sırf Allah için ibadet yapmamış ki hayatında. Profesör olabilir, dekan olabilir. Konuşur da konuşur. Kim anlayacak yani? Bir kişi etki yapmaz. Ama 40 gün Allah için sa salih ibadet, amel, halisan, sırf onun için yaparsa, hikmet pınarları belirir. Min kalbiyi kalbinden Şimdi, hikmet pınarlar. Pınarlar nerede? Efendim kaynaklar nereden beliriyor? Kalpte. allah Teala'nın feyizlerinin, nurlarının yağdığı yer neresidir? Kalp. kalpül ül mümin beytullah. Allah'ın evi. Nasıl Kabe'ye devamlı feyiz ve nur ve tecelli yağıyor? E kalp Allah'ın evi. Müminin kalbi Allah'ın evidir. Orada bir kâbesi var. Hiç ona girmemiş. Burada bir kâbesi var. Oradan hiç çıkmamış. Yani sen adamsan tabii. Demek ki Müminin kalbi Arşullah. Allah'ın Arş'ına yağan feyizler aynı kalbe yağıyor. Bizde ne kalp barda haberimiz yokmuş bak. Kalbül müminin hazinesiullah. Allah'ın bütün hazineleri, defineleri, feyizleri, bereketleri kalpte, müminin kalbinde. Şimdi bu adam ihlas ile bütün meseleneyi burada mesele 40'ta da hikmet var. Çünkü orada niye 50 demedi de 30 demedi de 40 dedi? Bu sayının da bir önemi var mı? Var. Hadis-i şeriflerde ne buyuruyor mesela? 40 gün bir insan efendim e, if cemaatle namazı kaçırmasa 40 gün 5 vakit. 40 gün ve o hadiste de 40 gün diyor. 40 gün 5 vakit cemaatle namazı hiç kaçırmasa ve iftitah tekbirini de kaçırmayacak. Yani birinci rekatın ortasına yetişse de olmuyor. Orada sır bozuluyor. İlk tekbiri imamla beraber edecek. O sakin imamda alma yani. İmamın peşine alırsa hemen imam peşine. 40 gün 5 vakit evvelimiz sal lahilla arba'ine. Yemem işte. Lmtfutus e, tekbire tul ihram. İhram tekbiri denir ona iftita fevt etmeden kaçırtmadan 40 gün devam etse kütbüle vuberaatü müne azab Azaptan berat yazılır ve beri emin Bu adam munafıklıktan uzaktır. Bu daha munafıklık nişanı yok onda. Garanti verilmişti. Munafık değilsin. Var mı bizim böyle bir kırkımız? He? 40 kırk gün, 5 vakit iftitah tekbiri kaçmadan. Yani orada da 40 sayısı var. Yani ben şunu demek istiyorum. Bu sayıların önemi olmazsa Hadis-i de 40 demez ki. Demek ki 40'ın bir fazileti var. Bu nedendir. Mevla Teala, senin yarattığı için, senin e, nefsinden ne kadar günde temizleneceğini, nasıl ki doktora gidiyoruz, doktor sonra ne diyor? Bu tahlili yapacağız ama, şu kadar saat evvelden aç kal. Sen o arada bir şey yersen, kecem ben unuttum, tahlilcinin geleceğine eve kan alma, küçük bir armut yedim şu kadar, bütün tahlilleri balabora oldu tahlili alanda bir şey olmaz dedi o sonra bütün hepsi ters çıktı yani demek ki burada nasıl ki hakim, yani doktora hekim derler Onu, ona da hikmet verilmiş tıp meselesinde sana ne diyor şu kadar periz yapacaksın 40 gün şunu yeme iki ay bunu yeme değil mi sana şu hapı veriyorum sakın bununla bunu denk getirme zehirlenirsin ee sana gün veriyor, saat veriyor sen bunlara uymazsan Fesat çıkarırsın. Vücut memleketinde. Aynı böylece. Seni yaratan Mevla senin kalbinin kaç dakikada düzelecek? Kaç günde düzelir? Sen münafıklıktan beraat alman için kaç namazda belli olur bu iş? 39 40'da sapıttın. Ne oldu? 40. gün tekbiri değil namazı da kaçırdın. Ne olacak şimdi? Aa, saat 9 olmuş sabah. Bir de uyandın ki, namazı kaçırttık ya. Evde bile kılamadı yani. Nerede kaldı cemaat, nerede kaldı ilk tekbir. Demek sana ayar çekiyorlar. Niye kırkı belirlediler? Onda sır var da onun için. Sen kendi kafana 39 dokuz olmaz mı diyemezse bu işlerde Hadis-i şerif böyle beyan ediyor. Hikmet pınarları kalbinden e, feyizler nereye yağıyor? Bu kırk gün ihlası becerirse ibadetlerini haramsız, günahsız geçirirse kalbe ne yağıyor? Hikmet. Veriliyor. Hikmet verilince ne demek? İnce ilimler. Hiç kimse, Allah'tan ilham geliyor sana. Yani kitapta yazmaz, ayeti okuyor. O da okuyor, ben de okuyorum. Ben de okuyorum, Efendi Hazretleri de okuyor. Ben bir mana veriyorum. Zahire göre, tefsire göre, kitaba göre bir şeyler. Efendi Hazretleri oradan bir işaret çıkarıyor. Bir mana çıkarıyor oradan. Benim hiç aklıma kırk sene gelmez o. Çünkü neden? İhlas sahibi olduğu için kalbine hikmet verilmiş. Kalbine hikmet verince ne oldu? Pınarlar coşuyor, alâ lisanî diline vuruyor diyor. Efendi ne kırk? Kırk bitiyor, bir daha kırk. Bir kırk bitiyor, bir daha kırk. Mübarek ne kırk sene, seksen senedir, onun kırkı bitmemiş yani. Sıralı ihlas. Sıralı amel, sıralı zikir. Öyle bir şey yok. Yani biz bir dün bir hacıanne ziyarete gittik Murat Doğan abimizin annesi 92 yaşında maşallah biz geldik kalkıyor oturuyor Efendi Hazretinin ikvanlarındanmış kadın ikvanlardan 12 saat zikir varmış sırf 12 saat 92 yaşında desen ölüyorsun anne diyorum yat diyorum diyor dersin bitmedi evladım zikrim bitmedi diyormuş derslerim var tarikat derslerin var. Bizim efendi hazine çok dua ediyormuş. Bana da ediyormuş işte. Kıymetli annemiz. Allah hayırlı uzun ömür versin. Yahu kadıncağız. Yani Aynı ben dedeme benzettim. İşte gecenin birinde başlar dediler sesli başlar işte isimler sayma komşuları, kabir komşularına kadar ona hediye, buna hediye, şunacık, buna dua, şudur, budur falan. Benim dedem de aynıydı ya. Tara malı makine. Ya bir gün değil, bir sene değil, iki sene değil, beş sene değil, yirmi sene değil. Azıcık şu kadar bir yemekle Gecenin birinde ayakta, birden sonra yatakta bulamazsın. Biz daha birde yatma, yatmamış oluyoruz. Değil mi? Bir çok erken. Birbirini arıyorlar falan. Yattın mı ya saat yarım? Ya saat yarımda yatılır mı? Niye? Film var, dizi var, maç var, haç var. Bizim bizden adam olur mu? Salik olur mu bizden? Sefi olur bizden, beyinsiz olur bizden. Salik tarikat yolcusu, zikir yolcusu, muhlis. Allah'a ihlas sahibi, muhlas. Seçilmiş kul falan. Bunlar bize çok uzak. Yakın eyle ya Rabbel'e. Amin. Amin. İşte hikmet pınarları kalbinden başlar, lisanına vurur. Hiçbir kocada duyamadığın, hiçbir kitapta okuyamadığın ilimler bu ihlas ile zikreden zatlardan zuhur eder. Ve eder. Dolu hadisçi var, muhadis var, şarih var. Sadrüddin Konevi Hazretleri bir hadisi şer etsin aklın başından çıksın, ayakların yerden kesilsin, nereden çıktı bu ilimler diyesin, değil mi? Sadrıdın Konevi'nin hadisi işaretmesiyle diğer hadisçinin bir midir? Değildir. Çünkü neden? Kırklarca gün ne yapmış? Allah için, ihlas ile amel etmiştir. Ölmeden bize bir kırk nasip eyle Ya Rabbi. Huzur üzere, manisiz, engelsiz, hiçbir rahatsız eden bir haber duymadan Amin. kendimizi sırf senin ibadetine vakf eylememizi nasip Amin. eyle yavrum. Amin Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi sellem. Evet. Var yine rivayet olunmuştur. Kimden? Ânebi Zerri'nin Ebu Cerradiye Allah, taala an En Resulullah sallallahu ale, aleyhi ve sellem Ben işittim diyor Resulullah şöyle buyurdu. Sallallahu taala aleyhi ve sellem. Hakikat efendisini işittik. Hatta bu hadisi işittik. Kendinden duymaktan ne farkı var? Aynı o buyuruyor şu an. Hadis ilmi budur. Hadisle meşgul olanlar, hadis şerif okuyanlar, hadis şerif dinleyenler ne diyor? Hümm, <gülüyor> ehlül Hadis ve mu ashabu sallallahu aleyhi ve sellem bizin, sahabelerin makamındadır. Hadisleri okuyanlar dinleyenler, sahabe gibidirler sahabe kadar fazilet alamaz ama in, inlem ya sahabu nefsihu, enfasihu sahibu, nefsine yani efendimizin zatına, nefsinden sohbet edemedilerse de nefesleriyle sohbet ettiler. Anladın mı şimdi? Nefsi yani Efendimiz'in zatı. Nefsiyle, şahsıyla sohbet edemedilerse de nefesleriyle sohbet ettiler. Biz şu anda onun nefeslerini teneffüs ediyoruz. Bu halekalerde bu derslerde bırakmamak lazım, kaçırmamak lazım, birbirini haberdar etmek lazım. Hadis dersi başladı, terhip dersi başladı. Lale Gül TV ne hayırlara vesile oldu değil mi? Ya? Ne buyurdu? Sallallahu teâlâ ''Aleyhi ve sellem, kad efleha muhakkak felah buldu.'' Efendi Hazretleri ne mana verdi? ''Umduğuna nail oldu.'' Yani bütün isteklerine ulaştı, korktuklarından emin oldu. Yani endişelerim var, çekincelerim var, işte dünyada var, ahirette var, kabirde var. Acaba şöyle mi olur, böyle mi olur? İmanımı kurtarabilir miyim? Kabirde suale cevap verebilir miyim? Topuzu, dayağı yer miyim? Sırattan geçebilir miyim? Mizanda sevabım ağır gelir mi? Günahım ağır basar? Vesaire vesaire. Dolu korkumuz var. Dünya hakkında da var. Elden ayaktan düşer miyim? Felç olur muyum? Hanıma da zor gelirim. Çoluk çocuk da beni bakmaz. İteler, kakalar. Alzheimer olursam ne olur? E, gözüm görmezse ne olur? E i̇şte efendim ölmeden evvel rezil olursam, iflas edersem, param kalmazsa, dilenirsem... E, savaş çıkarsa, muhacir olursam, evimden kaçarsam Milyonlarca insan mesela dünyada ne sıkıntılar şu anda çekiyor Muhacir oldular Allah vatanlarına döndürsün fazluluk Selametle, emniyetle ya Rabbel alemin Evet İşte Felah buldu ne demek? Kesinlikle kurtuldu Hiçbir korktuğu ona ulaşmayacak Hiçbir umduğu ondan kaçmayacak Kim? Men o kimse ehlesa. Halis kıldı. Yine bak hep ihlastan dem, vuran hadis-i şerifleri almış, aynı bapta toplamış Hafız Münziri Hazretleri. Halis kıldı. Kalbe kalbini nereye? Lil iman. Kalbini imana ayırdı. Ne demek iman? İnanmak. İnanmanın yeri neresi? Kalp. Kalpte tasdik diyoruz değil mi? Dilde ikrar, kalpte tasdik. Tasdik demek? Doğrulamak. Doğrulamak yani inanmak. Onun doğru olduğunu kabul etmek yani. İrtikat, inanmak, iman, tasdik, bunlar lügatları farklı olsa da aynı manaya çıkarlar. Kalp halis olacak, imana ayrılacak, Allah Teala'nın varlığıyla meleklerinin, kitaplarının, peygamberlerinin, ahiretin, kaderin, alın yazısının hak olduğu, Allah Celle Celaluhu'nun buyurdukları ve Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellemin duyurduklarının hepsine şeksiz, şüphesiz, acabasız bu nasıl olur demeden inanacak. Kalp imana tahsis edilmiş. O kalbe ne girmez? Şüphe girmez. Vesvese girer. Vesvese imtihandır, hepimizde olur. En müslümanda daha fazla olur. Vesvese başka, şüphe başka. Şüphe nedir? Şüphe dillendirilendir. Sen bu namaz farz mıdır diye sana vesvese geldi. Kılmasam ne olur diye vesvese geldi. Ama sen kıldın mı? Kıldın. O vesveseye itibar ettin mi? Etmedin. Sana zarar verdi mi? Vermedi. Ama şüphe başkadır. Şüphe nedir? Ya bu namazdan bir fayda var mı yok mu? İkide bir canımız sıkıyor. Aptal al Gece kalk uykunu kaçır. iş işini bırak. Dükkandan çık. Yani bu zor iş. Bu namaz 5 vakit ya. Sana ne geldi? Şüphe geldi. Şüphe gelince bu vesveseden farkı nedir bunun? Peki sen namazı gevşettin mi? Gevşettin. Ara sıra kılmamaya başladın mı? Başladın. Niye? Aman ya şüphe. Belki de kılmasan da bir şey olmuyordur yani. Senin bu nereye e, tesiri oldu bunun? E, namazı terk etmeye başladı sen şimdi. Bu şüphe bu vesvese değil ki artık. Sen şüpheye girdin. Değil mi? Zekat veriyorsun. Ya param gitti, 10 bin lira zekatım var. İyi e, ne kadar param var demek ama 10.000 liracık adı, verelim bunu şimdi, verelim. Kime veriyoruz? Fakire veriyoruz. Cık. Ya arkadaş! Hani bu fakir mi, değil mi, beni mi kandırıyor, o ayrı bir şey. İncelersin, hakikaten muhtaç mı, onu da demiyorum. Ama ben bu para gidiyor, ee? Ya ahiret yoksa, yani hesapta da bu zekat, mezar sorulmayacaksa, bunu vermemenin de azabı yoksa, bu para boşuna gitti, görüyor musun şimdi? Sen şimdi burada vesvese geldi, Bunda sıkıntı yok. Sen o parayı yine verdin mi? Verdin. Bu tamamdır. Adam ne dedi? Zekatı veriyorum ama dedi. Ayağımdan et kesmiş kadar acıyor dedi. Ben de ne dedim ona? Hacı abi dedim sen devam et. Ne kadar zorlanıyorsan o kadar sevabın fazla dedim ona. Adam veriyormuş ama. Birisi de iki hafta hasta yatıyormuş dedim ya size. Zekatı senelik hesap verirmiş. iki hafta dükkana gelmez dedi. Bütün mahalle öyle dedi yani. Bir yer, Anadolu'da bir yer, çarşıdaydık. Şimdi, bu adamın, kim vesvese kabilinden sıkıntı verir ona, ama bu adam verdi mi çekerdi, tam hesap veriyor. Şüphe hangisidir? Şüphe, ya on tuttu ama biz 5 beş verelim. Niye? Yani, ya tutarsa, ya sorarlarsa bir beşten bek'i kurtarır. Sormazlarsa da öbür beş bizde kalır. Kafaya bak. Hiç verme. Şimdi, şüphe ne demek? Senin elini geri çektiren namazdan, zekattan, ibadetten anladın mı şimdi? Kalbini imana ihlas eden, yani inanmaya ayırmış. O kalpte inançtan başka bir şey yok. Yani o kalbe şüphe girmez. Allah Resulüne inandılar, sonra şüphelenmediler. Vesveselenmediler buyurmuyor. Vesvese sahabeye de geliyordu. Tilke mahdul iman. En halis iman vesvesedir. Çünkü hırsız boş eve girmez. Senin imanın sağlam olmasa şeytan seninle ne uğrası? Yatırıma değmez. Senden alacağı bir şey yok. Ne çalacak senden? Tam takır, kuru bakır, dükkanda bir şey yok. Hırsız önce inceleme yapar, dolu yere girer. Vakit ayırıyor çünkü. Tehlikeye giriyor. Kalbini imana halis kılan hiç şüphe yok o kalpte. Bu adam kurtuldu. Yetmez. Ve ceale kalbe'u. Kalbini yapacak. Selimen. Selim. Ne demek Selim? Kin olmayacak. Kimseye bir Müslümana kin taşımayacak. Nefret taşımayacak. Ondan sonra kalp nedir? Allah-u Teala'nın nazargahıdır. Yani tecelli ettiği evidir. Deminden beri ne anlattık? Bu kalbin ne olması lazım? sahibine tahsis edilmesi lazım. Sahibi ancak Mevla Teala'dır. Bu kalbin selim olması ne demek? Günahların bulanıklığından. Şimdi, sen Allah affetsin, zina ettin. Tevbe ettin, Allah affetsin. Bana da anlatma, kimseyi de şahit tutma. Geçmişini Allah affeder, neyse. Konuyu kapatalım. Tevbe-i Nasuh geriyi siler. Ama bu zinanın eseri kaldı mı kalpte? Kaldıysa, sıkıntı. Ya şimdi kendimizi de bağladık, tevbe ettik falan ettik ama ne güzeldi o zamanlar ya falan. Arada bir kalpte bulanıklık yapıyor. Eski içtiğin içkiler, döktüğün sütler, kırdığın çanaklar, ondan sonra efendim namereme baktın, estağfurullah da atarsan attın. Ama sen şimdi ondan sonra onu kalbe indirirsen, kalp onunla meşgul olur, seni devamlı bulandırırsa kalbini, bu felah bulmaz. Bu adam felah bulmaz. Kalbini ne yapacak? Gafletten ve masiyetlerin küdü yani bulanıklıklarından günahlar bulanıklık verir. Temiz tasfiye lazım, devamlı operasyon lazım yani. Çünkü kirleniyor temizle, kirleniyor temizle. İlacı ne? İstifar, tevbe-i nasuh. Ne dedi el ihtiyat kitabında Hakim Hazretleri? An be an istifar ile tevbeyi tazel'e dedi. Niye öyle dedi? Devamlı bunalırsın çünkü, devamlı bir şey görüyorsun, bir şey duyuyorsun yani. Hiç gaflete gelmez bu iş. Bir an boş bırakırsın, bir de baktın doldu. Karın yağması gibi. Devamlı kürekleyeceksin. Kuvvetli yağarsa saanak, bir an boş bıraktı, bir de baktı kapının önü kapanmış. Gözenekler tıkanmış. Gafletten selim yapacak kalbini Allahu Teala'ya meyl edecek, gayrinden kalbi hali ve boş bırakacak o dilini yaparsa sadika doğru. Yani dilinden yalan çıkmayacak. Sadir olmayacak. Hep sadık olacak. Özü sözü bir derler. Yani bu yalan kadar kötü bir alışkanlık yok. Ya da yalan konuşanın amentü dediğine de nasıl inanacağız ya? Ya yalansa ya? Yalan adam yalan konuşuyor. İman bir olmuyor ya. Yalanla iman bir arada durmaz. Ne demek o? Amentü de bozulur yalan hisar dilinden yalan sudur etmeyecek. Ondan sonra Vakıyı haber verecek. Olan şeyi söyleyecek. Hakkı söyleyecek. Adaletle şahitlik edecek. Dili sadık olacak. Şahitliği gizlemeyecek, şahitliği çevirmeyecek. Aleyhine oldu diye. Yakınının aleyhine oldu diye. Yalanla o kapatmayacak kul hakkına eden konularda. Ve nefsevû, nefsini yaparsa mutmayın neden? Nefsini ne yapacak. Ne demek ne yapacak? Başına musibet ve belalar geldiği zaman feryat figan etmeyecek. Allah'a kızdıracak laflar etmeyecek. Rahmetinden ümit kesmeyecek. Nefsi yatışmış, mutmain tatmin olmuş yani. Tatmin, Türkçeden diyorsun, doyuma ulaşmış, doyum. Doyuma ulaşmış ne demek? Allah'ın imanıyla, ihlaslı olursa, kalbinde, Allah sevgisi, Allah korkusu, Allah'a iman, ahirete iman, kadere iman, kazaya rıza Bunlar kalpte başlıyor Çünkü kalpte bu yoksa işte Dilden beni mi buldu diye laf çıkıyor Elden tokat atmalar, vah Yakaları yıpratmalar, bu nereden geldi falan hareketleri Çünkü burada ne yok? Kalpte tatmin yok Allah'a iman ile Ahirete iman ile doyuma ulaşmamış Doyuma ulaşsaydı Hareketleri değişir miydi? Yani çarşı yanıyor Se seri sakatı Hazretleri miydi? Dükkanı yanmıyor. Dükkanı yanmayınca ne diyor? Elhamdülillah diyor. Normal mi bu? Çok normal. Ama peşinden eyvah ben ne yaptım? Ebedi istiğfara başlıyor. Efendi Hazretleri niye istiğfara ediyorsun? Ya bu kadar milletin dükkanı yandı şimdi. Ben onlara üzüleceğime nasıl kendime sevindim ya? Eyvah! Halbuki çok normal bir şey. Şerata göre de normal. Ama Nefsi mutmain olduğu zaman zikirle, Allah'ın zikriyle kendini düşünmez. Başına geleni düşünmez. İyiliğe sevinmez. Kötülüğe üzülmez. Mevla'dan geldiler, razı olur. Müminleri kendine tercih eder. E nerede biz de bu kuyular? E felah bulacağız. Nereden felah bulacağız? Bak hadis-i şerifteki şartlara bak. Ondan sonra kalp, lisan, Efendim, nefsini mutmain yapacak. Lisan zaten kalbin tercümanı, nefsi ve kalbi Allah'ın zikriyle yatışmışsa dilinden zaten yalan yanlış çıkmaz. Kalpte ne varsa, kaptta ne varsa dışına o sızar. Kalikate o ahlakını ne yapacak? Huylarını müstekîmeten ya dost doğru yapacak. Mekar ahlak üstün ahlak ile bezenecek. Ne kadar ağır şartlar var ya. bir olmasa felah yok. Sabaha kadar teheccüd kıldın, gündüz adamın kalbini kırdın. Gitti, ahlak yok. Oruç tutuyorsun, ondan sonra sinirinden hanıma laf sokuyorsun, kadını ağlattın. Ne yapacağız sinik? Ya ben oruç tutunca sinirli oluyorum da, ya kardeşim o orucu da tutma nafileyse, hanımına da kırma kalbini ya. Niye bir kalp kırdın? Kabe'yi yıkmaktan beter ettin. Nafile oruç bunu karşılamaz ki şimdi. Felah bulamazsın yani. Ahlak yok. Sertlik var. Yani insanlara saldırmak, insanlara içici davranmak, güler yüz yok. Güler yüz sadaka ya. Şöyle yapıyorsun, Müslümana sadaka. Sen böyle bakarsan, adam ne oluyor ya der. Ne yaptım ben bu adama der ya. Ahlakı düzgün olacak. Ve cealev kulağını ne yapacak? Müstematen. Kulağını çok iyi dinleyici yapacak. Yani Allah'ın ayetlerini iyi dinleyecek. Vaazları iyi dinleyecek. Sohbetleri iyi dinleyecek. Dersleri iyi dinleyecek. Niye? Amel etmek için. ibret almak için. Evet. Ve aynav gözünü ne yapacak? Nazıraten Allah'ın ayetlerine bakacı, bakıcı kılacak göklere tefekkür için bakacak, Kur'an'a ibadet için bakacak, alimin yüzüne ibadet için bakacak, anasının babasının yüzüne ibadet için merhametle bakacak, çoluk çocuğuna şefkatle bakacak. Hep gözünü baktırdığı noktalarda yaratıldığı gayeye uygun şekilde kullanacak. Üzün, zaten kulak nedir diyor hadis-i şerif. Huni gibidir. Kulak neymiş? Huni var ya huni. Dolduruyorsun oradan. Nereye boşaltıyor onu? Sen Ağzı geniş bir şeyle ağzı dar olan şişeye dolduramayınca ne kullanıyorsun? Huni kullanıyorsun. Huni ağzına koyduğun zaman o ne kadar geniş olsa, kocaman kazan olsa huniden geçer. O küçük şişeye giriyor. Kulak huni vazifesi görür. Duydukların ve <gülüyor> aynı göz ise ne yapar? Mukerratun <gülüyor> sabit kılar. Neyi bımayuğil kalbu? Kalbin koruduklarını, kalbin bildiklerini göz sabitler. Tesciller. Sen şimdi bir şey dinliyorsun, o Huni nereye gidiyor? Kalp havuzuna. Duydukların, gıybet duyarsan, dedikod duyarsan, iftira duyarsan, şarkı türkü, münkerat duyarsan, pis filmler, diziler, bilmem neler, fuzuli laflar, sözler, tahrik edici, şehvetli falan konuşmalar duyarsan, bu Huni ne yaptı oradan aşağı? Kalbi batırdı gitti. Sen o kalbi daha temizlemek çok zor. Çünkü oradan oluk gibi akıttı oraya. Göz ne yapıyor? Efendim ııı ee, tescilliyor. Ne? Kalbin görüyor, resim çekiyor. Göz ne yapıyor? Resim çekiyor. Gördüğü şeyi bazı kere 50 sene yine hatırlasa o gördüğünü nereye atıyor? Hafızaya atıyor. Hafızadan onu tekrar almak istediği zaman sizin bilgisayarlarda yaptığınız gibi geri getirebiliyor mu? Getiriyor. Bazı 50 sene evvel gördüğü şeyi bir düşündüğü anda tak Resim yokmuş şey yok. O hafızaya aldı. Göz çünkü tescilledi onu. Resmini çekti. Onun için bakarken dikkat edeceksin. Sen namahrem, harama, günaha baktığın zaman ya bakarız geçeriz estağfurullah derizle olmuyor. Çünkü oradan resim çekiyor. Tescil yapıyor. Onu kalbin koruma hafızasına atıyor. Ondan sonra sen bazen 10 sene, 20 sene o gördüğün şeyin etkisinden kurtulamıyorsun. Aklındaki de bir geliyor. Tam secdedeyken gelir çıplak karının bir şey. Hadi bakalım şimdi. Ulan Kabe'deyiz, tavaf ediyoruz. Kırk sene evvelki karı geldi gözümün önüne diyor. Gelir tabii. Neden? Hafızada saklıyorsun da ondan. Bakarken neye baktığını hesap edecekti. Fakat efleha. Hepsinin sonunda mutlaka felaha ulaştı. Umduğuna kavuştu. Korktuğundan kurtuldu. Kim? Men o kimse ki ceale yaptı. Kalbev kalbini ne yaptı? Vayen koruyucu ve kavrayıcı yaptı. Neyi? Hayırları. Bir adam kalbini hayırları kavramaya, doğruları anlamaya, hidayeti bulup orada sabitlemeye kap ve kılıf olarak kullanabiliyorsa, zaten kalpten sonra hafıza, akıl, beyin, idrak, şuur, ruh ne kadar vasıf konuşursan hepsi kalple alakalıdır. Çünkü ne buyurdu? ''Elai nefil Cezetle mutgaten'' insan bedeninde bir et parçası var. يَا صَلَحَتْ صَلَحَالْ جَسَدِكُلُّ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَكَسَدُكُلُّ O düzeldi, bütün beden düzeldi, o bozuldu, bütün beden fesada uğradı. Çünkü orada niyet bozuksa, orada ihlas yoksa, orada iman sağlam değilse, göz de ne görürse görsün, kulak ne duyarsa duysun, melekleri görse iman etmez, melekleri görse yola gelmez. Çünkü neden? Evvela kalbi Allah'ın dinini, imanı tasdik edecek şekilde İhlas ile sırf Allah'a ayrılmış şekilde kavrayıcı bir hale getirebilirse o ihlastan sonrası bütün ameller salih olur, bütün niyetler düzgün olur. Rabbim cümlemize müessir eylesin. Amin. Amin. O sallallahu teala aleyhi ve sellem Muhammed ve âli teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil âlemin.